Allahu Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatullahi salamu ala Rasulullah Muhammad, wa ala alihi wa sallihim wa man ala nahihi wa man tabahu bi ahsani la بعد. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adavatı, taqatı ve Evet. El fasos i. El kafir ve tağvat. Önemli inkar etmenin ehemmiyeti. Bu faslın adı da, ikinci fasl. Evet. Kale Şeyh Süleyman bin Sehman, rahmetullah. Febeyene ta'ala annel mutemessike bil'urvetil vısqa ve huve alladzi yekfuru bil tağut. Evet. Allah'ın sağlam kulpa tutunan kişiyi vasfettiği şey, tağutu inkar etmesi. Ve kaddemel kufra bihi alel imani billah. Evet. Ne yaptı Allah? Ve kaddemel kufra bihi. Yani ona küfretmeyi öne aldı Allah'a imandan önce Çünkü şundan dolayı öne aldı diyor kendince bir açıklama yapıyor Allah' Allah'a iman ettiğini söyleyen iddia eden biri vava Ha yani Adam Allah'a iman iddiasında olabilir ama tafut'u inkar etmemiştir. Devamı önemli. وَتَكَوْنُوا دَعْوَهُ كَذِبًۜ Onun bu iddiası ne olur? Yalan olur. Şimdi insanlar hep iddia sahibidir. İnsan iddia etmeyi çok sever zaten. İddia nedir? Bir fikri ilahe söylemek, ona söylemek. Tam temel vasfı nedir? Zahm <gülüyor> yani. Yapacağını söylemek. Zahmdır <gülüyor> yani. Yani... İnsan bilmediği bir şey iddia eder. Zaten bilinen bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda kimse fikir belirtmez. İşte hani güneş var mıdır burada iddia ettim demezsin yani. Bakın temel nedir? Şüphe olan. olan yani. Şüphe olan, zan olan, hmm. hakikat olmayan, hakikat olabilecek olan yani cevabının bilinmediği soru demektir değil mi? O yüzden insan iddia edebilir Allah'a imanı ama imanın ne olduğunu bilmez. Bu nedenle Allah onun davrasının, bu iddiasının yalan olduğunun anlaşılabilmesi için veya doğru olduğunun anlaşılabilmesi için kufru bir tağutu öne koymuştur. Öne koymuş. Ta ki bilinsin bu diye. <gülüyor> abi, <böyle> <gülüyor> evet, Nahl 36. Her derste, her fırsatta önümüze geliyor. Ve lekad baatna fi kulli ummeti resulâ eni abudullâhe veçteni bu tağut. ''Herrümete Allah kulluk edin, tavuttan sakın.'' diye bir peygamber gönderin. Bunlar şimdi duya, duyunca diyebilirler, bunlar tavuttan kafayı yemişler diye. Allah bütün Resulleri bunun için göndermiş. Yani bundan gecemizi, gündüzümüzü haşretmeyecek, yani gecemizi, gündüzümüzü bunu talim etmekle geçirmeyeceksek neyle geçireceğiz? Fa akbara enne cemi'i rüsû mursalîn gadbu'i su biçtine bir <gülüyor> tavut. Femen فَمَنْ لَمْ يَشْتَنِكُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِجَامِيَ الْمُرْسَلِينَ Eyvah! Allah bütün Resulleri bundan gönderdi. Tağut'tan içtinâb etmekle. Kim Tağut'tan içtinâb etmezse nedir o? Bütün Resulleri muhalefet etmiştir. Evet. Kale Şeyh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala التauhid huval kufru bitkulli Tağut. Devam. عبده <gülüyor> yani ibadet edenlerin ibadet ettikleri Allah'tan başka her şeyi ne yapmak inkar etmek demektir. Tevhid budur diyor. Wa tauhidu iman ve adami neymiş demek ki tevhidin asılları imandır ki bütün ameller ondan ıslah olur ve o olmadığında her şey ne olur? İfsad olur, fesad olur. Tevhid bu demektir. Tevhid dediğimiz şey birilerinin dediği gibi Allah işte birdir demeyi ikrar etmek demek değildir. Her dönemde Allah kulları imtihan etmiştir. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın dönemindeki tağutlar başkadır. Bak Allah mesela demiyor Firavun tağutunu inkar etmeyi Allah size emrediyor. O zaman ne oldu? Firavuna kas olurdu tağutu inkar meselesi. Doğru mu? Ama Allah her dönemdeki müminlere kendi asırlarındaki tağutları inkar etmeyi emretmiştir. Mesela bundan bir 300-500 sene önce bir kabile reisi, cahili bir müşrik, şeriattan hiçbir şey anlamaz, kendi doğru bildikleriyle örfü, töresi, babası ne diyorsa ondan amel ediyor. O dönemin tağutu budur. Orada yaşayan bir Müslüman varsa o kabilenin içinde Allah ona neyi emretmiştir? O tağutu reddetmeye emretmiştir. Bizim içerisinde yaşadığımız bu dönemde de yaşadığımız ülke başkanları, Aynı şekilde davetçi mesela şeyler, Hı. şirke davet eden cemaat liderleri her biri nedir? Tağut, Tağut durmalar. Allah hem onlara hem onlara her iki bu zikrettiğim tayfeyi de inkar etmeyi, reddetmeyi bize farz kılmıştır. Her dönemde Allah bundan kullarını imtihan etmiştir. Yani burası çok önemli. Yani birileri diyor tağutu tekfir etmeyen Müslüman mıdır değil midir? E o tağutu tekfir etmiyorsa bir adam nasıl Müslüman olur yani? Yani inkar dediğin şey tekfirle başlar. Öyle mi? Bazıları hemen şeytan devcanlarını kurtarmak istiyorlar. Evet. Yani. yani bir tefsir odur. Sonuçta o devlet başkanını, cemaat liderini azdıran da şeytandır. Dediği doğrudur yani. Şeytandır. Ama evet. o şeytanı inkar etmek sadece iblisi inkar etmek demek değildir. Yani. Firavun da o zaman suçsuz. O zaman o da tağut değil haşa. İblis tek tağut. Başka tağut yok. Haşa tabi bu anda şeytanın e, vahyettiği ve o vahiy ile hareket eden insanların ağlayış. Ve Evet açık Allah korkması mümkün olmayan salam kulpu eee inkar edip Allah'a iman etmekle vasıflanmış. Fedallatil ayatu ala inkar etmekli. Yani Şimdi bunları bir adamın anlaması için Arapça bilmesi lazım yani. Yani bak La yakunul abd مُتَمَسِّكَنْ بِلَا إِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ اِلَّا Yani Arapça belagatına girdiğin zaman ya asla asla asla tağutu inkar etmeden asla Müslüman olamazsın demektir Türkçe. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani Arap yani birçok müşrik Arap anlamaz. O da başka bir şey. Araplar Arapça biliyor da ne oluyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin dilediğine verdiği bir lütuftur, hikmettir öyle mi? Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona büyük bir nasip verilmiştir. Hani öyle bir vurgu var ki ayetlerde, hadislerde, alimlerin sözlerinde asla asla asla tağut inkar etmeden kişi müslüman. olamaz. Ve hiyel uruvetul usqallati len leha ve men lem ya'teqid ha heleyse Kim buna ve men lem ya'teqid yani itikat etmese, etmezse büyümese. Çünkü O, nam yetersiz bilgülüte ulska. Bilâ ilâhînam. Çünkü O, bilâ O yapmış demişti. Fattedber ve itikat eden, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, Dedi şeyh Muhammed bin Abdülvehab rahimehullah teala "Bella yasih dinu'l-islam illa bil min ha'ulat." Burası çok önemli. "Bella yasih" sahih olmaz. "illa bil bara'ati min ha'ula" "min ha'ula dedi bunlar dedi et-tevahit mabuduna min dunillah." Şimdi bazıları diyorlar ki Muhammed bin Abdullah'ın yanında taktu tekfir imanın şartı mı yoksa kemaliyetinin şartı mı? Şimdi Türkiye'de öleleri de var. Ya tağutu tekfir kemaliyettir. Hani ederse ne, ne güzel. Yani adam tağutu tekfir ediyorsa güzeldir. Etmiyorsa güzel değildir diyorlar. Bak ne diyor? La yasıhı dinil islam. Sahi olmaz. Bu ne demek? Çok açık, belir bir ifadedir. Neyle ancak insan demek ki Muhammed bin Abdüvab'ın yanında tağutu inkar etmiş olabilir? Onları tekfir etmekle. Kemal kâle teâlâ. <gülüyor> bu ayeti delil getiriyor demek ki tavutu tekfirine değil kemaliyetin şartı değil aslının gerekliliği burada işte biri, biri sen, orada He, biri şimdi okuyacağız ha anla sağ yakfur inkar mı yoksa tekfir etme nasıl Hayır inkardır şimdi tekfir olsa idi yakfur Allah orada desedi ki kim tavutu tekfir ederse çok dar mana olurdu. anlatabiliyor muyum? Kufur kelimesi birçok muhtevayı içerisinde kapsayan genel bir kelimedir. İman gibi değil mi? İmanın şubeleri vardır. İman genel adıdır. Yoldan ezar verici bir şey kaldırmak da imandır. La ilahe illallah'ın gereği olan Allah'ın şeriatına muhakeme de imandır değil mi? Birçok şubesi vardır ama onların genel bütün hepsinin adına ne denir? İman denir. Kufur da... Hem, ona tekfir, hem onu tekfir etmeyi, hem ona düşmanlık etmeyi, hem ona buğz etmeyi gördünüz mü? <gülüyor> Dilin ameli var, kalbin ameli var, azaların ameli var. Görüyor musun? Din neydi? Üç tane asla mebniydi değil mi? Hatırla önceki dersi. Evet. İtikat, kalp, kalpteki itikat, dil dildeki söylenmesi gereken söz ve ağızlarda amel. Din bu üç tane bacak üzerine bina olmuştu. E şimdi... Eğer orada sadece Allah deseydi ki kim tağutu tekfir eder, şunu şunu Allah'a iman ederse işte o sapasalam kulpa yapılmış, yapışmıştır deseydi. O zaman ne olacaktı? Sadece tekfir etse adam gücü olduğunda düşmanlık etmese, buğz etmese Müslümandır gibi bir sonuç çıkabilirdi. Ama kufur nedir? Daha genel bir manadır. Kim tağutu inkar ederse de değildir. Çünkü inkar zaten Arapçadır. Allah femeyyum kiru bit tağut demiyor. Kim tabutu inkar ederse demiyor. Feneri yakfur diyor. E i̇kisi de Arapça. Öyle mi kelime ne? Zaten problem ne? Bugüne kadar bize yapılan şey. E, bozuk tercümeler. Yani ben şimdi niye? Peki sen öyle diyorsun da iki saattir bu ayet geçiyor. Sen hep inkar, inkar diye şey yapıyorsun. Hı -hı. Çünkü artık bu bizim toplumumuzda böyle algılanmaya başladı. O zaman bize düşen nedir? İnkarın içerisini açmaktır. Ne var o inkarın içinde? Tekfir etmek var. Ne var o inkarın içerisinde? Buğz etmek var. Ne var? Düşmanlık var. Var da var. İçerisinde reddetmeyi gerekli kılan birkaç tane gereklilik var. Hani o yüzden kufur kelimesi daha genel e, kelime olduğu için Allah en doğrusunu bilendi. Allah Azze ve Celle burada e, kufur kelimesini kullanmıştır. <gülüyor> Devam ki orada onu koyayım oku. Semeriye tevhid kardeşim iyi düşünüyor. Şeyh ne dedi? Bak la yasih sahi olmaz dinin Tavutlar üstüne. E ve Ha ve onları tekfir etmeden şey olmaz. Ve la yasma'u min ulama'il asr tekfir tavagit ve bil minhum. Ha, hiç duydunuz mu diyor bu asrın piyasada alimliğe geçinen şem, şey, şaklabanlarının ağzından işte tağutları tekfir, onlardan beraber Onlar bırakın ne anlasınlar? Kadın hayız kanını anlasınlar çıksınlar televizyona hı. İşte bu, şu kadar günü aşarsa istiha da olur, o da özür kanıdır. Kadın onda işte şu vakitte cem eder, bu vakitte abdest alır. Ağızlarına bir türlü davutları tekfir, ehlini tekfir Zaten tekfir hayatta konuşulması gereken bir şey değildir yani. O sanki musibettir yani. Bu neye benziyor? Ateistlerin işte dini kötü hevalarına uydurup, değil mi? uydurmaya çalışıp, işte dini kendilerine oyuncak yapıp insanları peşlerine takıp saptıran imamları görmeleriyle beraber bu gerek rahipler gerek hahamlar değil mi? Yahudi ve Hristiyanlar böyle yapmadılar. Ne yaptı Yahudi Hristiyanlar din adamları? Allah'ın kitabını kullanarak kendi dünyalarını biriktirdiler. Kendi dünyalarını topladılar. İnsanların bu iyi niyetlerini kötüye kullandılar. Öyle değil mi? Ateistler de bunları görünce dini suçladılar. Bunlar da 3-5 tane hariciyi görüp Allah'ın emri olan tekfiri ne yaptılar? rafa kaldırdılar. Hmm. Tıpkı ateistlerin dini rafa kaldırmalara gibi. Yani bunlar aslı suçlu buldular, tekfiri suçlu buldular. Halbuki kınanması gereken kim? Tekfirdim. Tekfirciler. Usulsüz tekfir yapanlar. Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir edenler. Ama Allah'ın ve Resulünün tekfir ettiğini tekfir etmek bu Allah'ın ve Resul'ün emrettiği şey. İşte bunların problemi bu adaletsizlikleridir. Bu zulümleridir. İnsan İmam Gazan'ın dediği gibi cahili olduğu şeyin düşmanıdır diyor. Yani bu çok güzel bir sözdür. İnsan cahili olduğu şeyin düşmanıdır diyor. Bunlar tekfirin cahili.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 terörist, harici, farklı farklı isimler işte. Her evet. biri bir şeyler söylüyor. Velabesu izmin bil kebira. Ha. Ne yaptılar onlar? Avama bu meseleyi telbis yaptılar. Telbis ne demek? Hakkı batıla giydirmek demek. Niye telbis deniyor ona? Lebese Arapça ne demek? Giymek. Giymek demek, elbise giymek demek. Telbis olunca yani öyle bir kılıf dikiyorsun ki suç suç olan bir şeyi Suç değilmiş gibi insanlara e, lanse ediyoruz. Bunlar da ne yaptılar? Telbis yaptılar. Ve o zaman <gülüyor> dediler ki, hariciler büyük günahtan... He, halbuki diyor, öyle, öyle ki diyor, hariciler ne yapıyorlardı? Büyük günahtan tekfir ediyorlar. Devam minhu. <gülüyor> Tağuttan sadır olan bir küfürden veya sözden dolayı onu tekfir eden ise başka bir şey yani. hani Hariciler şeyi Büyük günah işleyeni tekfir ediyor. Ama şirk işleyeni, küfür işleyeni tekfir Ehl-i Sünnet'in Ve teammel eydan ce'le tağut-i min. min usul-i İslam. İslam. İslam'ın asıllarından saydediyor tağutları tekfir etmeyi. Khilafen lifuruk meyusemme khata'an bi Evet. Bir daha okuyayım. Khavvan Khilafen li furukh. Ha, khilafen. Ma yusemmâ khata'an bi murciyetil asr. Furukh? Bi furukh, ya. Min usulü İslam, khilafen lil furukh. Ma yusemmî khata'an bi murciyetil asr. El-lezzine ma hûn. Burada abi, furukh diye sen sanki furukh olması lazım. Ben de öyle bakıyorum da, şimdi belki manası farklı bir şeydir. Hı? Doğru mu bir furu. Furu. Ya Böyle bir kelime yok ki. Abi, Yanlış almışlar. yazmışlar. Hmm. Ha. Furu'nun hilafına. Biraz örnek bir geçeyim anlayacağız many. Tamam demez okuyun inşallah. Wa taemmela eydan ja'ale ja'ale tekfirha ve min usul el-islam. Ha. Khilafen el Ma yusamma ma el Ma hammuna hal hada tabut kafir min hada Yani diyor asrımızın müjdesinin hatayı yani bu hatadır diye isimlendirmelerine bakma diyor. Ya yani onlar tağutun işlediği küfrü ve sözü hata deyip geçiyorlar. Allah zaten bize sormayacak bize ne ondan onun <gülüyor> yaptıklarından. O mesele dikkat çekmeye çalışmış. Şimdi yukarıya dönelim inşallah. <gülüyor> Burası çok önemli. Büyük zulüm ve küçük zulüm. Büyük küfür ve küçük küfür. Büyük fısk ve küçük fısk. Büyük nifak ve küçük nifak. Bunlar bütün ilim talebelerinin birbirinden ayırt etmesi gereken, ilk talim etmeleri gereken asıl meselelerdir. Ne demiş onları beyan ederken? Ve eynel zulmüllezî idâ insan bi kelimetin minhû. Kim diyor bunu? Şeyh Abdullah Rabbin Muhammed İbn Abdurrahim abi. Hı. Oku bir daha. Ve kâle eydemü beynel insan bi kelimetin minhû. He. Avmedahat tavâgîd. Davutları övüyor mesela. Onlar hakkında mücadele ediyor. Kharaca minel İslam. He. İslam'dan çıkıyor bunlara. Ve <gülüyor> İster oruç tutsun, ister namaz kessin. E men i̇slam Peki İslam'dan çıkarmayan zulüm nedir diyor? Bel ile sahibi bil yani kısasa sahibini ulaştıranlardır. Ve Ya da Allah onları bağışlar. Tebeynel Bu iki şey arasında büyük fark var anlamında. Hakare rahimehullah. İlem rahimeke Allah. أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والدليل قوله تعالى: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأشركوا بالطاغوت". معلومة آية. وقال في كتاب التوحيد المسألة السابعة ibadet ne zaman ibadet olurmuş? Müslümanın yaptığı kıldığı namaza ibadet denmez. Niye? Küfrü <gülme� veramente> eksik <Gothic Russian> <gülme> Öyle mi? Muhammed bin Atval bunu söylüyor. Evet. Ve قال الشيخ سلمان بن عبد Süleyman bin Abdullah, لأن معنى التوحيد والشهادة لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وأن لا يعتبد النفع والضر إلا في Evet diyor ki tevhidin la ilahe illallah şahadetin manası Allah'tan başka ibadet edilecek kimsenin olduğuna, olmadığına itikat etmek. Faydanın ve zararın ancak Allah'tan geleceğine itikat etmekten ve bima bima min ve bima min Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar etmektir ve minha ve ve abidiha ha hem o tagut'tan hem de kimden beri olmaktır? onu ibadet eden kulundan. Aa قال شيخ محمد bu sözü bir okumuştuk. Hatırlayın. Evet. Bir bir Malı ve kanı korumak için mücerret bu kelimeyi söylemek yeterli kılmalı. بل manasını bilmek de sayılmaz sadece. Men la yahrum maluhu wa damuhu hatta yudif ila zalika al-kufru bima Allah'tan başka ibadet edilen ne de edecek? Küfre izafe edecek. Ancak o zaman malı ve kanı haram olur. Fe in shakka aw taraddada lem yanhar maluhu wa damuhu. tereddüt etse. <gülüyor> küfre izafe etmekte eğer şüphe ederse, tereddüt ederse lem yanhar <gülüyor> maluhu Malı ve kanı olmaz. Haram, olmaz. haram olmaz. Evet, manet tağut. Mana tağut. Çal Şeyh Abdullah bin Abdurrahman Abu Batin, rahmetullah. İsmi tağut, yasmlu kulla mağbûdün min Duniyye. Ne demekmiş? Allah'tan başka ibadet edilen her şeyin genel adıymış. Ama tabii buna razı olan her şey. Yani yoksa Hazreti İsa'da ibadet ediliyor. Haşa ama tağut denmez. İnsanlar müşrikler, bazı dönemlerde melekleri ibadet etmişler. Haşa onlara. Tağut denmez. Üzeri ibadet etmişler. Haşa onları tağut denmez. İnsanlar Abdülkadir Geylani'ye ibadet ediyorlar. Haşa ona tağut denmez. Salih biriymiş mesela değil mi? Evet. Muhittin İbnül Arabi tağuttur. Çünkü o zaten kendine ibadeti çağırmıştır. Bundan razıdır. Ama Abdülkadir Geylani böyle değildir. Müslümandır, tebih tehlidir. Gelen rivayetlere göre. Evet. İnsanlar ona ibadet ediyorlar. O yüzden is ism-i nedir? Tağut ismi genel bir sözdür ama ne kaydıyla beraber favva radin bundan da ne olacak razı olacak ve hmm. ve yuhsinuhu ve nasu <gın> lil hukm bi ve Allah'ın öresün hükmünün zıttı olan cahiliye ahkamıyla hükmetmek <gın> <Taiwanese> insanlar arasında e, ve budur diyor. Yani tağut genel olarak budur diyor ve delaletin başı diyor. Bütün delaletin başı insanları çağırdıkları bu batıldır ki ne yapar? insanlar kendilerini ihsan ediyor. iyilik yapıyor zannederler. Kahinle sihirbazı da içerisine alan bir kelimedir bu. Yani önce dedi ki ibadet edilen her şeydir dedi. Sonra bu ismin içerisine cahiliye hükümlerinde hükmedenler de girer dedi. Sonra şimdi kahinler ve sihirbazlar da girer diyor. Evet. Sidnetul Awsan. Ha, Sidnetul dediği ne demek? Putların şeyleri, bölgeleri yani. Sidne dediği yer oralar. Türbeler var ya, onları kastediyor. Şimdi put deyince biz şey zannetmeyelim. Yani bu da putu şeklinde değil. Kabirler var ya. O yüzden Sidnetul Awsan diyor. Oralar nedir? Birer puttur yani ibadet edildiği için. Hani görüntü olarak puta benzemez ama Genel adıdır o. An. Yani mesela onlar hepsinde o türbeler put mu oluyor? Tabi. Yani. Tabi ibadet edilen putlar onlar. İlahe ibadete'l makburin veğayrihim. Ne dedi bu? Positnetul ausan ila ibadete'l makburin kabirlerdekilerin ibadetine. O bölgelerde nereye gidiyor? O put bölgelerinde. Ha, put bölgelerinde bu kabirlere ibadete çağıranlar. Ve evet. gayrihim bime yekribüne minel hakayetil madillelil Ha, Cahilleri sattıran hikayeler, yalan hikayeler. Yalan Falan seyit uçmuş da işte ateşi eliyle söndürmüş de değil mi? Polisler bize aldığı zaman dediler işte menzildekiler Müslüman mı dedi. Dedim ne yapacaksın hani? Sana ne? Ya dedi merak ediyorum. Bilmiyor musun dedim onlara ne dedin? Ya sen bir söyle falan dedi. Ya şimdi adam diyor ki dedim bizim şeyhin inekleri şu tarlanın şurasına kadar geliyorlar, buradan oraya geçmiyorlar. Niye kurban diyorsun? Diyor ki işte bizim şeyhin inekleri karınlarına haram lokma doldurmuyorlar. Niye şeyhin inekleri çünkü keramete bak diyor. Ben dedim ki orada otlayanlar mı inek, o hikayeye inananlar mı inek? Polislerin hepsi gülmüştü o zaman. Gerçekten akıl gitmiş bu adamlara. Hani böyle saçma sapan hikayelerle din edinmişler. İşte bunlar da başka bir tavuklar. var. Onlara bu hikayeleri anlatan, onları kandıran, buna davet eden herkes birer tağuktur. Yani kabirlerdeki bu şey olan evhamlar böyle. Gidiyorum kabrin yanına bir işte sessizlik, sakinlik falan. Vahim oluyor insanlar. <gülüyor> Aha burası işte çok ruhani bir yer, çok manevi bir yer, maneviyat yüklü. Falanı kabre götürmüşler, adam deliymiş, akıllı çıkmış falan. Hep böyle şeyler işte, garip garip ee, hikayeler. ve yakdi men ila Ve keda ve keda. Yalan olan binlerce şey, böyle yaparsan böyle olur, şöyle yaparsan şöyle olur. O e, mi şeytan? şeytanların fiillerinden bunlar. Niye şeytanlar insanı uçururlar da, öyle mi? yani bunlar var ya Deccal'ı görseler ilk iman edecek sofilerdir ha niye biliyor musun Deccal çünkü yağmur yağdıracak göğe diyecek yağmur indir yağmur indirecek yere diyecek nebat bitir nebat bitire daha ne yapsın yani daha büyük keramet var mı sofilerin mantığıyla yok o yüzden keramet ile ne arasında fark var diğerinin adı ne Deccal'ın yaptığına keramet denir mi ya ne denir ona istidraç ha. Keramet ve istidraç ayrıdır. Halbuki ikisi de aynı şeydir. Musenma'sı farklıdır. Niye? Biri şeytanidir. Şeytana hizmet ettirmek, şeytan kendine ibadet ettirmek için gösterir. Diğeri Rahmanidir. Rahman ordusunu desteklemek, kalplerine sükunet vermek için bazen bazı ayetleri gösterir onlara. Bazı işte böyle kerametlerle, şeylerle arasında temel bir fark vardır. Keramet ve istidraç. Deccalin yapmış olduğuna istidraç denir. Peygamber mesela Salih Aleyhisselam'ın kayanın içerisinden dişi bir deve çıkarması Allah'ın izniyle. Buna şey denmez. İstidraç denmez haşa. Bu nedir? Mucize, Keramettir. Kerameti. Mucizedir yani. Hı. Evelide olunca adı keramet oluyor. Peygamberde olunca mucize oluyor. Şimdi ne Tamam. Li VEHİMUN NASE ENNEL MEKBÜRA VE NEHVA YAKZİ HACETEN MEN KASADA Yani oraya kasteden ihtiyacı giderilir diye insanlar diyorlar. Ha. Hmm. Şimdi onlar neye düşüyorlar? Şirke ve devamı önemli. Yani tabileri dediğine tabileri bakın burada açıklamamış. Ee, başka yerlerde şey bütün şeikh'lar şöyle bahsediyorlar. Diyorlar ki bu tavabi'u dediği şey büyük haramlardır diyorlar. Büyük haramlardır. Mesela e, kabrin yanında Allah'a namaz kılmak nedir? Haramdır. Hmm. Bundan şirk geliyor zaten. Yani diyor eğer bir beldede tevabia yayıldıysa, şirkin tabileri olan şeyler, işte büyük haramlar, mahiyetler O belde halkı şirke düşmüştür diyorlar. Yani bunlar eğer yayıldıysa o belde halkı artık büyük şirkin içinde deniliyor. Ve gerçekten vakada böyle. Bakıyorsunuz bütün haramlar yayılmış Onla beraber neyi de yayılıyor? Şirkte. Şimdi bir soru. Helak olan bütün kavimler helak olmuşlar. Sayın bana mesela Semud kavminin suçu ne? Şirk. Şirk. Yok. Kur'an'da anlatılan. Rasul'u tekstil etmek. Yok. Yuvat. Yok. Hı. Semud kavmi. Tartı da adaletsizlik. adaletsizlik. Küfür mü bu? Harap. Niye Allah bunu zikrediyor o zaman? Bu şirkin tevabialarından o toplumda yayılmış, eğer bunlar varsa bir toplumda şirk de vardır otomatik olarak. Hmm. Tabii ki o kavmin şirki var. Allah her kavmin bu te şirkin tevabia olan, yani şirkle beraber yayılan büyük haramlar, masiyetler, şunlar bunlar var ya, hmm. Allah Azze ve Celle hangi kavminde bunlar varsa beraberinde şirk olduğunu zaten bize bu kısalarla haber veriyor. Acaba yani onların şeriatında bu da haramdı değil mi mesela? Değişmez şeriatın aslı. Bütün şeriatlar aynıdır. Şirk olsaydı bizim şeriatımızda da şirk olur. Ama Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ın kavmi ne? Hatası ne? Livat. Başka? Medyen halkı. Başka? Hud Aleyhisselam. Değil mi? Semut Kalmi. Bir dünya helak olan kavim ve her birinin neyi var, böyle ön plana çıktığı farklı farklı günahlar var. Allah o günahları ortaya koyuyor. Öyle mi? Bu Meşrulaştırdıklarından dolayı Hayır. mı? Hayır. Hayır. Sadece yaptıklarından. Burada şu bağlantıyı kurmaya çalışıyorum. Zaten helak olan her kavimde şirk, tekzip yalanlama vardı. Onunla beraber şirkin tevabiaları vardı. Yani bu bahsettiğimiz şeyler. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum ne anladım. demek istediğimi? Eğer bir toplumda bu tevabialar geldiyse kesinlikle o toplumda Aynen. şirk vardı. Anlatabildim evet. mi evet. ne demek istediğimi? Evet, Şirkten arınmış bir toplumda bu tevabialar yoktur. Çok azdır, müstesnadır. Onun için de Allah'ın büyük haramlar diyeceğim. yaygın değildir. Yani. Aynen. Bugün büyük karamlar yaygın olduğu için şirk de var beraberinde. Çünkü şirkin kapısını açan bu. Mesela size bir tevabiye daha. Kabrin yanında Allah için namaz kılmak. Haramdır İslam'da. Hmm. Bak şirktir demiyorum ha. Haramdır. Bilal. Namazı Allah'a kılıyorsun değil mi? Hmm. Ama kabrin yanında kıldığın için bu büyük bir haram. Şirkin ya bu. Hmm. Bundan sonra ne gelecek? Kabre namaz kılma gelecek. O yüzden yani. Hmm. Bu, bunu, burada onu anlatmaya çalışıyor aslında Şeyh Ebu Bat. Evet. Ve asluhe Kulluha ve a'azamuha şeytan. Eyvah. Tağut'un birçok çeşidi var. En büyüğü, bütün azgınlığın kökeni olan şeytandır. Daha doğrusu iblis. Şeytan, insan ve cinden Allah'a karşı haddini aşan herkesin ortak adıdır. Azmak demektir şeytan. Haddi aşmak demektir. Yani o firavun gibi, necaşi gibi genel bir ünvandır. Türklerdeki sultan, han, kaan gibi genel bir Herkese verilen bir addır yani. Padişah, ha, padişah gibi böyle. Hı. Aslında iblisi kastediyor. Bütün ta, yani tavut kelimesinin tam oturduğu mana iblis. Hı. Çünkü bu kadar azgınlığın sebebi o. Ne adı billahimle şeytan. <gülüyor> o zaman bu şekilde şeytanlaşmış insanlara pis şeytan diyebilir miyim? Hı hı. Çünkü hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, nefsini Ta'avhudu nefseke billikriblahi mineşşeytan ile insi vel cin. Mineşşeyyatın ile insi vel cin. Ey Ebu Zer diyor nefsini, insi ve cinli şeytanların şerinden Allah'ın zikriyle nefsini Allah'a sığındır. Bak orada ne diyor? insi şeytanlar. Hı. Demek ki diyor alimler, insan bazen şeytan ismini hak eder. Yaptıklarıyla. Şimdi diyor işte. Hı? Şimdi geleceği o söz. İnşallah. Ve kâle şeyh Süleyman bin Abdillah rahimahullah. Ve قال مجاهد الطاغوت الشeytan Eyvah, Allah ona rahmet etsin. İbn Abbas'ın tanimesi. Ne diyor? İnsan suretindeki şeytanlardır. İnsan suretinde. Müslim'de hadis var. Kıyamete yakın diyor. İnsan suretinde insan cisimlerinin içerisinde şeytanlar olacak diyor. Cisim insan ama şeytan insanlar saptıracaklar. Öyle bir günde yaşıyoruz ya. Yani. İblisler, şeytanlar. <gülüyor> ya Evet, bedenlerini ele geçirdikleri vesveseleriyle artık kendi tahakkümlerini aldıkları insanlar üzerinde diğer bütün cahil avam olan insanları ne yapacaklar saptıracaklar. Yet hakamun elihi ve o sahibu emrihim. Eyvah! İnsan suretinde şeytan, onun özelliği de ne? Ona muhakeme oluyorlar, o da emir sahibi onlar arasında. Emir olmuş insanların başına, yani herkesin aslında emri vardır. Yani kimse demesin bizim emrimiz yok. Biz İslam'a girince emir müessesini öğrendik. Normalde zaten İslam devletinde biri emir olduktan sonra bütün halk ona rıza gösterir. Bu onu, onu emir olarak kabul ettiklerini gösterir yani. Çünkü düşünün 70 milyon, 70 milyon her birinden şey alınabilir mi beyat? Her biri tek tek çağrılabilir mi? Yok. Vekiller olur, emirler olur, valiler olur. Onlara beyatlarını gelir ortak olarak. O valiler gelir beyatını kime yaparlar? E, o baştaki genel olan emre yaparlar. Ama bunun haricinde bugünkü insanlar zaten tavuklara rıza göstermekle onları kendilerine imam yapmış durumdalar. Emir yapmış durumdalar. Bunu en açık dile getirenler Suud Selefileri. Suud telefileri ne yapıyorlar? Diyorlar ki emirimiz diyorlar. Hangi ülkedeysek o ülkenin emir devlet başkanları diyorlar. Doğru söylüyorlar. Eğer e, şu manada doğru söylüyorlar. Eğer onları Müslüman görüyorsalar onlara rıza göstermeleri, onlara emir kabul ettiklerinin göstergesidir. Biz de rızasızlığımızı hep ortaya koyuyoruz ki biz onları yapmadık kendi başımıza? Emir tayin etmedik. Eyvah. Ve kâli ibni abd-ibnül kayyim attâhut mâ tecavâze bihîl abd-ül min me'budin ev-metbu'in ev-metbu'in en genel, en güzel tanım İbnül kayyim'den. Ne diyor? Kulun Allah'a karşı haddini aştığı min ma'budin, ibadet ettiği, ev matbu'in, ittiba ettiği, ev muta'in, ya da itaat edinen. Bakın bunlar hepsi ne? Ayrı ayrı bölümler. Her biri tağuttur. Devam. Fe tağutu kulle kavmin men yetehakemun ilihi gayrallahi ve resulü. <gülüyor> Her kavmin tağutu Allah ve Resul'den başka muhakeme olunanlardır diyor. Evet. Ya da Allah'tan başka ibadet edilenlerdir. Ya da Allah'tan başka ibadet edilenlerdir. Allah'tan basiret olmadan tabi olduklardır. Şimdi buradaki şu geride geçen cümleyi biraz açmamız lazım. Diyor ki, her kavmin ta'hutu Allah ve Resulünden başka muhakeme olunanlardır diyor. Bir öncesinde ne dedi? Allah ve Resulünden başka itaat edilenlerdir Şimdi millet muhakemenin işte zatında her şekliyle ibadet olduğunu delil getirirken bu sözü getiriyorlar. Yani şimdi biz de aynısını söylüyoruz ya. Şimdi şuraya geleceğim. Alimlerin sözlerinde hatırlayın önceki derste Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh ne demişti? Allah'tan başkasına masiyette itaat olma ibadettir demişti değil mi? Halbuki masiyette itaat neydi? Haram. haram masiyet. Niye ibadet dedi? Helalliğine itikat ederek masiyette itaat e, ibadettir diye kast ediyor. Kastı bu. Ama genel bir kelime kullanmış. Lazımın. Aynen. Alimlerin sözünün lazımı o alimin mezhebi değildir. Yani lazımul mezheb, lezhebun mezheb kaidesi burada devreye girer. İbnül Kaym Allah ve başka itaat edilen her şey tağuttur diyor. Ama biz itaati ne getiriyoruz? Tafsilat. Hı. Şirkte itaatse tağut olur. Haramda itaatse haram olur. O ona ibadet etmiştir. Kendine rap edilmiştir. Bu tağut olmuştur. Bu da iba kulu olmuştur demiyoruz değil mi haramda itaat edene. Veya mübahtı itaat edende de bunu demiyoruz. Burada yetehâkamûne de da umum bir kelimedir. Nerede muhakim olduğu önemlidir Belki şeriata ters olan yerlerde öyle mi? Belki işte ya, şeriatın sınırlarını belirlediği miras, boşanma vesaire gibi yerlerde belki dünyevi işlerde. Hani bunların her birinin ayrı ayrı hükmü vardır. Her birinin ayrı ayrı delillerle masaya yatırıp konuşulması lazımdır. Bizim gittiğimiz görüş genel olarak zatında bunun ibadet olduğudur. Nedir? Hadis vardır. Ne diyor? Ne bir salon selam gece namazına kalktığında Allahumme Allahum sana Allahum mualeke tevekkeltu ve ileke enettu. Allahum sana tevekkil ettim, sana yöneldim. Ve ileke hakem diyor. Sana muhakeme oldum diyor, değil mi? Orada ibadet çeşitlerini sayarken neyi de sayıyor hemen ardına? Muhakem. Muhakeme de. Biz anlıyoruz ki muhakeme nedir? İbadet. İbadettir. Allah'tan başkasına yapılan ibadettir. Ama dediğimiz gibi secde ibadettir, bir tafsilatı vardır. İtaat bir ibadettir, bir tafsilatı vardır. Muhakeme bir ibadettir, bir tafsilatı olabilir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Burada dediğimiz gibi nasların delaleti nedir? Zamdır. Oturup ilim ehlini ne yapması lazım? İştihat ederek meseleleri bir neticeye bağlamasın lazım. Devam. اَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ min مِنْ اَوْ فيما فِيْمَا لَا يَعْلَمُونَ <gülüyor> اَنَّهُ Allah'a itaat olduğunu bilmedikleri başka şeylerde itaat ediyorlar. Yani adamlar bilmiyorlar ama yani o itaat ettikleri kişinin bu yaptığıyla Allah'a isyan ettiğini bu tabi olan adamlar bilmiyorlar. Ama ne olmuyor? Bu cehaletleri mazeret olmuyor. Çünkü Kur'an'da 30 yerden fazla yerde sapanlardan ve saptıranlardan Allah Azze ve Celle bahsediyor. Onlar eğer mazur olsaydılar o, o 30 yerde cehenneme böyle insanların gireceğinden bahsetmez. Hatta cehennemdeki insanlar ne diyorlar? Ya Rabbi bizi saptıranları göster de ayaklarımızın altında ne yapalım? Ezelim diyorlar. Cinlerden ve insden bizi azdıranlara göster ayaklarımızın altına alalım Ya Rabbi diyorlar. Cehennemdekiler. Niye? Artık iş olmuş bitmiş. Kudiyel emir. Cennete giren cennete, cehenneme giren cehenneme girmiş. Artık o ben şunu bilmiyordum. Ay buna tabi, tabi olduysa ne oldu? Niye soruşturmadın? Niye araştırmadın? Bu tabi olduğunda delil üzere mi? Burhan üzere mi? Değil mi? Yoksa hevasından mı bunu söylüyor? Canı öyle istediği için mi bunu yapıyor? O yüzden her zaman ne olması lazım? Emir ve memur arasında otokontrol sisteminin gerçekleştirilmesi lazım. Eğer emirle memur arasında kontrol olmazsa, birbirine nasihat, uslubuna göre, edebine göre olmazsa ne olur? ya ibadet edilen bir rab ya da ibadet eden kulunulunda iyazdır. O yüzden Müslim'deki hadiste <gülüyor> olduğu gibi en hayırlı dört şeyden biri nedir? Emirlere nasihattir. Yani şu dört şey yapılırsa Allah ümmete bereket verir. O bereketten o bereketi tahsil edecek, ortaya çıkacak şeylerden biri emirlerinize nasihat etmenizdir. O yüzden dinledir bu nasihatı emir ve me'mur birbirine yapmasıdır. O yüzden وليأعمت Din nasipah, kulla lillahi, Din nasihatları kime? Müslümanların imamlarına ve geneline. Yani bunlar birbirlerine sürekli nasihat ederler. Eğer bu nasihat olmazsa, waliyadu billah, dediğim gibi, ya ibadet edilen Rabb olurlar, ya da ibadet eden kullar olurlar. Allah korusun. Allah. <gülüyor> bu dünyadaki tavuklarız. İla teamelte her. iyi düşündüğün zaman bunu. Ve teamet ahvali nasi İnsanların halini bu tavuklarla gördüğün zaman. Rête akser mimmen ârda ân ibadet ila ibadet-ı İnsanların çoğunun Allah'a ibadetten tavukta ibadete döndüğünü göreceksin ya. Yani. Kendisini <gülüyor> ne zaman yaşamış? 700-800'ler, değil mi? Olsun olsun 900'ler yani en fazla buraya kadar. İbn-i kendi dönemi için diyor eğer diyor tağutun ne olduğunu anlarsan ve insanların haline de bakarsan göreceksin ki insanların çoğu Allah'a ibadetten irade edip nereye gitmişler? Tağuta ibadete. Nerede diyor bunu? Allah'ın şeriatıyla hükmedilen şeriat devletinden diyor. Düşünün bugünkü anı. Sihirbazların öldürüldü, kahinlerin öldürüldü İslam devletinde söylüyor. Allah'tan başkasına şirk koşup mürtet olanların öldürüldüğü bir İslam devletinde bunları söylüyor. Eğer bugün olsaydı var iyyadu neler söylendiler ya? Allah azze ve celle hamdolsun. Râyte hmm. ila ve ve ve ila ve dediği gibi insanlar. Allah'a ve Resulü itaatten, tabi olmaktan yüz çevirip tağuta ne yapıyorlar? Tabi oluyorlar. Niye tabi oluyorlar? Çünkü tağut onlara dünya veriyor. Onlara dünyalık menfaatler veriyor. Onlar da o verdikleri şey karşında onlara ibadet ediyorlar. Tıpkı şeytanlar, cinli şeytanlarla insi şeytanlar arasındaki alışveriş gibi değil mi? Evet. Cinler nasıl yardım ediyorlar sihirbazlara? Onlara ibadet ediyorlar. Onları tazim ediyorlar. Evet. Onlar da onlara... Sihirleriyle yardım ediyorlar. Öyle? İnsi şeytanlar, kendilerine ibadet ettikleri, insi başka şeytanlara ne yapıyorlar? İbadetlerini ortaya koyuyorlar. O insi şeytanlar da onlara ne yapıyorlar? Sihirleriyle yardım ediyorlar. Hangi sihir? Alışveriş sihri, televizyon sihri, sinema sihri, tiyatro sihri, müzik sihri, sihir sadece maddi Manevi boyutu değil. Bunların bir de maddi boyutu var. Bugün deseniz ki öbür sihir mi tehlikeli manevi sihir mi maddi sihir mi Allah'tan ikisinden de Allah'a sığınırız. Allah bizi hem manevisinden hem maddisinden korusun. Ama tehlike açısından maddi sihir daha tehlikeli. Çünkü manevi sihri Kur'an ve şer'i rukiye ile ne yapabiliyorsun? Tedavi edebiliyorsun. Maddi sihrin tedavisi öyle kolay değil. Onun sihri çok zor reddetmek olur. Sadece. Reddetmekle olur ama insan hissedemiyor bunu. İnsan hissedemez. Yani şu güzelliğe bakın. Işıklandırmalar, şehrin büyüsü, alışveriş merkezindeki böyle koca koca lambalar, ışıklar dışarıdan baktığında insanı oraya çağıran, çeken o görüntü. Öyle mi? Ancak Allah'ın rahmet ettiği insanlar kötülük görürler. Velakinnallaha habbaba ileykumul iman. Değil mi? Ama Allah ne yaptı? وَزَيَّنَهُ <gülüyor> فِي Allah Allah'ın kalbinizle imanı süsledi. Hem de size sevdirdi. Allah sevdirdi. Allah kalbimizi öyle kılmasa, biz de baktığımızda böyle taçyip edenlerden oluruz. Ama Allah kalbimize imanı koyarsa ne yapar? Reddedi. Reddedenlerdir. وَكَرَّحَ اِلَيْكُمُ الْفُسْقَ Kufra, vel fıska, vel isyan. Allah fıskı, isyanı ve küfrü de ne yapmıştır size? kerih göstermiştir. Allah bize kerih göstermedikçe ne yapmayız biz fıtratın o, o insanın yapısında imtihan gereği konan o azgın duyguları bastıramayız. Allah'ın rahmetiyle ancak bunları bastırabiliriz. Kader <gülüyor> Şeyh Muhammed bin ve tağutlar çoktur başlıcalar beşti bu sözü ezberlemeniz lazım. Bu çok önemli bir söz. Tağutlar çoktur. Birçok telefi göreceksiniz. Ya tavut şeytandır diyecekler size. Şeytan da He, <gülüyor> Diyeceksin ki sen tağutsun. Doğru tefsir yaptın. <gülüyor> yes. Şimdi burada Şeyh Muhammed bin Abdurrahman tavutu bir tane ne kısıtlamamış. Çoktur diyor. Çok bunu biliyoruz. Ama beş tane. Neymiş bir? El şeytan. Neymiş şeytan? El da'i ila ibadete gayr <gülüyor> Allah'tan başkasına ibadete çağıran. Evet. Ve <gülüyor> Elen aahad ileykum ya bani adem alla taabudu şeytan innehu lekum aduubun mubi. Ey Adem oğlu ben sizden söz almadım mı? Şeytana ibadet etmeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır diye. İnsanlar ne yaparlar. Şeytana ibadet ederler. Bu birinci tağuttur. Vasani el hakim el li teala. Nedir gair? Şey yani buradaki manası mı Zorba hakim demek. Allah'ın ahkamını değiştiren zorba, yönetici demektir. Allah'ın ahkamını değiştiren. Bu teşrih yapan yani. Altını çizelim. Bak, bugünkü meclisteki hakimle. Ona neyi getirmiş? Delil. Delil. Ve delilü qavluhu ta'ala <gülüyor> Elem O sana ve senden önce indirilenlere iman <Aladdin> ettiklerini zannedenleri görmedim. mi? Taguta olmak istiyorlar halbuki onlara reddetmekle olmuşlardı. Şeytan onları apaçık bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Ve şeytan ba'ida. Burası çok önemli. Dalalen bageyde. Ne demek Zaten apaçık bir de. sapıklık? Biz bu ibareyi nerede görüyoruz? Vame vame yüştük bille, fakat dalalen Kim Allah'a şirk koşarsa apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. satmıştır. Yani Hı. burada kast büyük şirktir. İnsanın dinlen çıkartan büyük şirkdir. Takota muhakeme irade. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu teşri yapan yöneticinin küfrü. Şimdiki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimin küfrü. Şimdi bu birincisi devlet başkanları bugünkü. Yani dediği ikinci bölümde zikrettiği Allah'ın ahkamını değiştirenler devlet yöneticileri, milletvekilleri bugünkü. Halk adına teşri yapanlar. Bu üçüncüsü ise mahkemelerdeki hakimler. Yani bu selefiler var ya, yok maide kırk 44 küçük küfürmüş de o yüzden Tayyip Erdoğan Müslümanmış falan. Ya onlar daha teşriyle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek arasındaki farkı ayıramayacak ahmaklar. yani. Hmm. Bu başka bu başka bir şey. Maide 44 dört onların dediği gibi vele küçük küfür olsun ki öyle değil. Velev öyle olsun. Bunlar zaten ümmetin üzerine icma ettiği teşri küfrünü yapıyorlar. Orada ihtilaf yok. Hadi Maide 44'te ihtilaf var dedi. Teşride hiçbir ihtilaf yok. Bunlar teşri yapıyorlar. Kanun koyuyorlar, kanun çıkartıyorlar. Neyin ihtilafı? Ortada ihtilaf falan yok. Kimin için ihtilaf var? Allah'ın kalbinden vahyin nurunu çekip aldığı, kalbine mühür vurdu, haktan mahrum ettiği adamlar. Onun haricinde Hak ehlinin arasında bir ihtilaf yok. Teşri nedir? İcmale nedir? Bütün ümmet tarafından küfür olarak kabul edilmiştir. O yüzden devlet yöneticilerin küfrüne maide 44'ü delil getiren bir Müslüman kardeşimiz varsa Allah ona anlayış versin. Çünkü yöneticilerin küfrü maide 44'ten delillendirilmez. Yöneticilerin küfrü nereden delillendirilir? Teşri. <gülüyor> Eyvah. Tabi o ayetin tefsirine baktığımız zaman bazı müfessirler falan Bidat'ın kastedildiğini söylüyorlar. Hani bidat. Hani dinden onların Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara dinden meşru kılacak ortakları vardır sözüyle. Bu e, ayeti teşrinin küfür olduğunu ispatlamak için bu ayet gerekmiyor. Hangi ayet yeterli? <gülüyor> Yusuf 40, Tövbe 31. Bunların hepsi zaten teşrinin küfürlüğünü ortaya koymuş. bir şey. Teşriğ nedir? Haram helal belirlemek demektir. <gülüyor> teşri, Haram helal belirlemek demek. De Tabii yani şimdi ama adamın haram helal diye lafızlandırmasının önemi yoktur yani. Şimdi biri der ki bu yöneticiler <gülüyor> hangi şeye haram helal diyorlar. <gülüyor> ne diyorlar? Kanunlara göre bu uygundur. Kanunlara göre bu uygun değildir. Yani uygundur ve uygun değildir o haram helal'in Türkçesidir yani. <gülüyor> haram helal Arapça uygundur ve uygun değildir demektir yani. O yüzden e, onların yaptığı bu fiili teşrih olmaktan çıkarmaz bu sözlerim. Evet. Ve el dalilü ve men lem yehkum bime anza vallahu fe uleyküm mükâfirûn. Eyvallah. El râbi'i el lezi yedde'i ilmel gâybi min dûn Evet. Kim gâybı bildiğini Allah'tan başka iddia eden dördüncü tağut bu. Bugün televizyonlarda yok kıyamet şu zaman kopacak işte yok bu zaman böyle olacak. Üç yıl sonra şu gelecek bu bu çıkacak bu bitecek. Ne yapıyor insanlar? Böyle garip garip haşa gâybi şeyler. Ya da burçlar mesela. Adam Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu okuyor orada işte bu hafta işte üzüleceksiniz. Adamın üstüne bütün dünyanın yükünü yüklemişsin sanki. O hafta böyle suratı asık geziyor falan. Böyle insanlar yani. Ya gerçekten hani Allah azze ve celle iman almış da Allah bunlardan aklı da almış yani. Ve men yerga buan millet İbrahim'e illa men nefse. Akılsız İbrahim'in dininden yüz çevirir. Bunlar İbrahim'in dininden olmadığı için zaten hepsi akılsızlar. Gerçekten bu içerisinde oldukları halde bunu gösteriyor, ortaya koyuyor. O yüzden gaybı yalnızca yalnızca kim bilir? Allah bilir. Burada şöyle bir soru gelebilir. Ya öyle diyorsun da, ve adam Kanada'daki ile konuşuyor bugün yani mesela. Gayb iki türlüdür. Mutlak olan vardır, mutlak olmayan gayb vardır. Mutlak gayb ve mutlak olmayan gayb şöyle taksimatlandırılır. Mesela benim için şu yan oda nedir şu anda? Evet. Gayıptır. Ben bilemem. Kapı kapalı, içeriye dair hiçbir bilgim yok değil mi? Ama ben içeri bir kamera koyarsam, burada bir tane bilgisayar, o kameraya bağlı. İçeride ne var ne yok bilirim, orası benim için gayb olmaktan çıkar. İşte bu şekilde e, bazı araç ve gereçlerle bilinebilen gayba, bilinebilen gayba ha, e, dini ıslilahtaki gayb adı verilir, şey, din ıstılahtaki gayb gibi telakki edilmez. Anlatabilir ne demek istediğimi? Kıyametin ne zaman kopacağı mutlak gaybın de Sadece Allah bilir onu. Rahimlerde ne olduğunu sadece Allah bilir. E diyecekler ki ultrason var. O değil. O meni ilk kadının rahmine düştüğü zaman onun ne olacağını Allah Azze ve Celle bilir. Onu hiçbir zaman bilemezler insanlar. Allah'ın dilediği yere kadar bilebilirler Oradan sonrasını bilemezler. Sonra nerede öleceğini yarın hiç kimse bilemez. Bu da Allah'ın gene kendisine has kıldığı kimse açmayacaklardan biriydi. Yarın ne kazanacağını yani ne kazanacağım ta nerede öleceğini. Ha nerede öleceğini bundan asla asla bu beş şey ayette geçer. Bunu Allah kimse açmayacağını söylüyor. Bu beş şeyin ilmi Allah'ın yanında saklıdır. Diğer ilimleri Allah azze ve celle ne yapabilir? Dilediği kullarını açabilir. Mesela bizden önceki kullara kayıp olan birçok şey bize göre şu anda kayıp değil yani. Öyle mi? Ya mesela şu an anne karnındaki çocuk doğana kadar bilmiyorlardı erkek mi kız mı. Değil mi? Evet. Onlar için gaybdi bu. Biri dese ki ben biliyorum bu kadının karnındakinin tekfir ederdiler o zamanki Müslümanlar. Değil mi? Tekfir etmeleri de vacipti o zaman onlar. Ama şu anda olmaz. Çünkü niye bugün bazı vasıtalarla o kayıp kayıp olmaktan çıkmıştır bizim için. Evet ve delil-i kavluhu teala açmaz ille men min resullerden razı olduklarını ancak açar burası çok önemli Gaybin mi kimin açılırmış resullerin ben az peki Hızır'ın bildiği ilimler ne ilimleri kazanın bildiği Allah'ın ona açtı mı yani tasavvufçular diyorlar ya Hızır veliydi. Veliye kerametler verildi. İlm-i Ledun mi? He. İlm-i diyorlar ya Ledun yani onun katından demek yani. İlm-i onun katından. Buradan ne çıkar? Hızır peygamberdir. İmam Ahmet-i Müsnedir'de hadis var. Allah gayb ilminin sadece peygamberleri açar diyor. Hı hı. O zaman peygamberi. Aynen. Hani diyorlar ya işte şu kadar peygamber üç tanesinde ihtilaf var. Lokman, Hızır, bir tane daha peygamber sayıyor tasavvufçular. Çocukluktan beri öğretiyorlar hep. Kurslarda, camilerde. Normalde onu niye diyorlar? Batıl akidelerini ispatlamak için diyorlar. Heh. Niye? Diyecekler ki bak veliler de bazı gaybı bilirler. Peygamberler gibidirler haşa. <gülüyor> Deli de Hızır kıssası verecek. Halbuki Hızır gaybı meseleleri biliyor. Değil mi? Bu çocuk işte büyüyecekti de şöyle olacak da ben ondan öldürdüm. Diye. Demek ki Hızır Nebidir. Ama Musa Resul'dür, şeriat verilmiştir. Kendisine ama Hızır nedir? Nebidir. Kendisine Allah ne yapıyor? Resullerinden dilediğine dilediği kadar gaybı açıyor. Ayette delilse İmran Mehmet'in söylediğine ayette delil. İlla mâ niftada min Resul. Fe innehu min beyni yedeyhi ve min kalfih Fasada. asede. ve Gaybın asrarı onun yanındadır. Ondan başka kimse bilmez. Ve ya'lemu ma ve denizde olan her şeyi bilir. Ma entes kutum Hiçbir yaprak düşmesin ki Allah onu bilir. Ve la habbetin fi mubin. Hiçbir yaş kuru bir şey arza düşmesin ki o açık bir kitapta neyi kastediyor? ediyor? Beyham Beyham, beyhim oldu. Yazmışlar. Ha, kelhamis ellez yu'badu min dunillah ve huve radin bil ibade. Ha, beşincisi de bu. Genel tanımı yani. Allah'tan başka ibadet edilen ve bu ibadete razı olan. İçine yönetici girer, cemaat lideri girer, bir grubun başı, 10 kişilik grubun başındaki bir adam, sözü dinlenen bir adam. Kendisine itaat eden bir aile reisi fark etmez yani. Girer de girer. bundan her bir de nedir? tağuttur. Ve <gülüyor> dalilu kavlu ta'ala Ve men yegul minhum inni ilahum midun illa Fezalike neczihi cehenneme kezalike neczi zalimim Kim derse ki ben ondan başka ilahım. Ne yaparız diyor? Biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız diyor Allah Azze ve Celle. وَعَلَمَ أَنَّ لَيْسَ سَلَمًا يَسِيرُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ. Evet, Şeyh Muhammed böyle söylüyor. Tâgut inkar etmeden insan Müslüman olamaz. Burada kalalım. Mana küfrü bi'tâgût bu çok önemli. Niye nāle? Tamam, küfrü bi'tâgût da nasıl? Değil mi? Burası önemli. Yani adam çıkar tâgut'a Müslüman der der ki ondan sonra ben şey reddettim tâgutu. Yani reddden kastı İnşallah onu açıklayacak بحمك اللهم وبحمك وشُكرًا لله لا إله إلا